1394 numaralı konu, Hz. Peygamberin faydasız ilimden Allah'a sığınması, Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi, Ey Allah'ım, dört şeyden sana sığınıyorum, yarar getirmeyen ilimden korkmayan kalb doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan.